94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programından merhabalar ben Şenolay'la. E, merhabalar ben Serol Teber. Birkaç haftadır Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. E, hem çok sevdiğimiz için hem Freud'la benzerliklerinden ötürü. Evet. E, Bir süreklilik oluşturuyorlar adeta. Evet. E, Viyana ile İstanbul arasında. E, farklı coğrafyalarda çok benzeri şeyler evet. e, içsel olarak yaşanmış. Bugün de Tevfik Fikret'in... E, Kronolojik olarak gittiğimizde İstanbul'daki Osmanlı durumunun içindeki konumlanışına geldik. Evet, evet Osmanlı İstanbul'u Osmanlı İstanbul'u İstanbul adını 1905-6 seneleri 5-6 yıllar arasında İstanbul'daki baskı, e, despotik baskı dayanılmaz boyutlara gelmiştir e, ve e, pek çok yazarın Şairin vurguladığı gibi tam bir paranoyut psikoz görünümdedir. Herkes herkesi jurnallemektedir. Ee, öbür taraftan da Osmanlı İmparatorluğu İdeniye çökme sürecine girmiştir. Aslında bu paranoya'nın sebepleri var ya, yani değil mi durup dururken bir psikotik paranoya gibi değil gerçekten jurnalleniyor Hayır, insanlar. Hayır yani hiçbir paranoya da yani bugün ki koşullar anlamda. dahil bugünkü psikiyatrinin gördükleri bugünün e, Almanya'sında Avrupa'sında İstanbul'unda hala her paranoyde bir yani e, Çok büyük yanlışlık yapmak istemeyen bir psikiyatr mutlaka paranoidin paranoyasını ciddi almak zorundadır. Evet. O birileri <gülüyor> tarafından en azından karısı tarafından ya da kocası tarafından izleniyordur. Çok güzel. <gülüyor> Gerçekten bu böyle. Buna çok çarpıcı bir örnek Enes Hemik Bey'i Evet çok ünlü bir kişi ve ünlü bir paranoid, melankolik. Sürekli olarak izlendiğini söyler ve çevresindekiler ona garanti verirler. Neredeyse bir tür... Devlet garantisi verilir izlenmediği konusunda. Vallahi o, izlenmiyorsun denir değil mi? Evet yani çevresindeki polisler vallahi izlenmiyorsun denir. Ve Ernest Hemik Bey buna rağmen izlendiğini söyler ve av bildiğimiz gibi intihar eder. Aradan geçen 10 yıl kadar sonra 10-15 yıl kadar sonra FBI'nin raporları açıklanır ve oğlu televizyonlara açıklamaya yapar ki Kendisine garanti veren, bizzat garanti veren polisler tarafından Hemingway izlenmektedir. <gülüyor> Çok trajik ve konuşuyor. yakın ilişkileri olduğu için. Evet bugün Havana'daki Castro'nun geçenlerde açtığı Hemingway müzesinde bu izlenme raporları da sergileniyormuş ben görmedim. Ama televizyonda gastro bize gösterdi. Acıklı Çok acıklı bir durum. Onun bir için konu... ben biri bana izleniyorum diye hasta ya da arkadaş gelirse o izlenmenin bir hiç olmasa bir bölümünü ciddiye alıyorum. Evet. İntihar e, uyarıları için de bu söylenir değil mi? Sizin disiplininizde yani psikiyatride her intihar uyarısı aslında ciddidir. Kesinlikle ciddi almak kesinlikle, lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, üstüne gidilmesi gereken. Kesinlikle ciddi almak lazım. Ee, yani aslında insanın pişişik sorunlarını bir ciddi ciddi almak lazım yani. Boşuna değil onlar yani. Evet, bedensel kendini... bir sorun yok diye, tenin bir şeyin yok demekle mu? <gülüyor> evet, olmuyor. yani bu dünya güzeldir falan diye böyle... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da takma ta ta tak <gülüyor> tak kafana falan olacak şey olacak değil, yani. şey değil. Kesinlikle. Bunu haftalardır yaptığımız programda görüyoruz aslında değil mi? Evet yani. Tevfik Fikret'in de bu paranoya ortamında İstanbul'da yaşarken çok haklı sebepleri var herkesin paranoya yaşamak için. Evet herkesin paranoya var. Ayrıca bir de sanatkarlara özgü bir duyarlılıkla bu paranoid ortam yaşanırsa onlardaki çıkacak... ...tepkiler ya da aşırı duyarlılıklara ayrı bir e, önem vermek lazım. Onlar da zaten yapıtlarıyla bu aşırı duyarlılıkları ortaya koyuyorlar, sergiliyorlar. Bunun bir örneği hemen Fikret'te görebiliriz. E, 1906 yılında artık bu paranoyanın doruk noktasına vardığı tarihte... Abdülhamit e, hep bilindiği gibi Abdülhamit bir e, cuma namazından çıkarken kendisine bir Ermeni anarşist tarafından arabasına bomba konur. Gelin görün ki Abdülhamit tam kapıya çıkarken e, sanıyorum Şeyhülislam ile bir iki dakikalık bir konuşmaya dalar ve bomba önceden patlar. Abdülhamit kurtulur birkaç kişi ölür ama Abdülhamit kurtulur. Tabi bir Asya despotizmi despotuna yapılmış az sayıdaki suikastlardan biridir. Osmanlı tarihinde örneği hemen hemen yoktur. Bütün İstanbul, bütün İstanbul entelektüelleri, ee, burada entelektüelleri ben tırnak içinde almak istiyorum. Doğrusu. Ama yazar çizerler, e, e, eleştirme Abdülhamid eleştirmenleri, Abdülhamid'in kurbanları suspus olmuşlardır. Tam bir ölüm sessizliği hakimdir İstanbul'da. O sırada bilebildiğimiz tek kişi Tevfik Fikret muhteşem bir şiir yazar, bir anlık gecikme Bir Adı, lahzayı teyaffür. Bir lahzayı teyaffür. Kendi deyimiyle. Yani çok kötü okumama rağmen oradan birkaç diziyi evet, bir şey okuyorum. yapmak istiyorum. Yani bir komple bir entelektüelin burada yüksek sesle ve kalın harflerle büyük harflerle yazdığımız entelektüel tefifiyetin bu suikast girişimine bakışını göstermesi bakımından. Ey şanlı avcı, tuzağını boşuna kurmadın, attın, fakat yazık ki, yazıklar ki, vurmadın. O durmayan zaman bir dakikacık dursaydı, yahut o durmasaydı da o taç devrilseydi, kanlı bir cinayete benze, benzese de bu iş, bir iyilik olurdu, benzeri yüzyıllardır görünmemiş. Ama unutmasın ki şunu aşağılık tarih, bir ulusu çiğnemekle bugün eğlenen alçak, bir anlık gecikmeye borçlu bu keyfini ancak. Ağır bir e, şiir şey değil mi? Cesaret isteyen bir Müthiş bir şey. Bomba tesiri yapmıştır. Tabii basmak <gülüyor> mümkün olmamıştır. Onun için el yazısıyla El yazısıyla çoğaltılarak ancak evet, 1908 e, Meşrutiyet Devrimi'nden sonra basılabilmiştir. Fakat el yazısıyla çoğaltmaları her halükarda baskıdan çok daha hızlı <gülüyor> dağılmıştır evet. İstanbul e, aydınları arasında. E, bence Fikret'in buradaki tavrını e, padişah babaya yapılan bir suikast karşısında bütün e, İstanbul Ee, düşünürlerinin günlerce süren e, bir tür katalepsi bir tür felç durumunu böyle birisi büyük bir olay karşısında ne yapmamız lazım gelir şeklindeki durumu karşısında Fikret'in komple başından beri hep söylediğimiz gibi entelektüel tavrı ortaya çıkar bunu bir kere daha söylemek istiyorum ben nedir bu entelektüel tavır İşte görüyoruz burada entelektüel ne Despota, ne padişaha, ne tanrıya, ne anayasaya, ne kurallara, ne norm sistemlerine uya uymayan bir insandır. O kendi kurallarını, kendi anayasasını, kendi yasalarını, kendi norm sistemini, kendi ahlak sistemini kendi kurar ve onun içinde yaşar. Ve bunun sonuçlarına da katlanmacasına. Yani gerekirse haçını kendisi Taşınmacısına evet. yapar bunu. Yani burada bir komple örnek vermiştir bu. Ama e, yazık ki e, Fikret'in bu tavrı tabii e, sağ e, düşünceliler tarafından bugüne değin affedilmemiş bir tavırdır. Hala onun böyle bir şiir yazması benimsenmez hala lanet bugün de lanet denir e sadece sağ entelektüeller ya da sağ kesim tarafından değil Nazım Hikmet'in de ciddi bir eleştirisi var burada evet, değil mi yani... ona geçmeden önce yine bir Schubert dinleyelim mi bugün Schubert'in keman ve piyano için re majör sonatını dinleyeceğiz 3 bölüm halinde ilk bölümünü dinleyelim şimdi Allegro Molto 94.9 Açık Radyo'da, Didik Didik Proyot'ta Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Abdülhamit'e 1906 yılında yapılan suikasttan sonra bir anlık gecikme, bir lahzayı tahuru yazdı Tevfik Fikret. Ve buna sağdan ve soldan bir sürü eleştiriler geldi. Nazım'dan bahsediyorduk. Nazım Hikmet'in de buna karşı duruşu var. Evet, ee, şaşırtıcı bir tavır. 1930'da Resimli Ay dergisinde Nazım Hikmet Fikret için... ...bir yazı yazar Tevfikret için... ...ama e, öncelikle... ...Fikret'i... E, ...her yanıyla över... ...tabii e, bu hiç kaçınılmaz bir şeydir... ...Fikret yaşadığı çağda... ...yapılması gereken... ...en dürüst... ...en e, erdemli... ...en yürekli işleri yapmıştır... ...en güzel şiirleri yazmıştır diye... ...Nazım bunu kerelerce... Altı, ...altını çizer... ...yalnız... Anlayabildiğimiz nedenlerle Nazım o sıralar 28 yaşında çiçeği burnunda Bir partizandır Ve Fikret'in Özellikle bu Bir anlık gecikme şiirini de Örnek göstererekten Ayrıca Fikret'in En iyi dizelerinden Artık Türkiye insanının sonraki yıllarda Türkiye insanının ağzından düşmeyen Babalarımızdan Abilerimizden duyduğumuz ...dizelerle... ...bugün de bize örnek olması gereken... ...dizelerini de Nazım Hikmet eleştirir... ...örneğin o dizeler şöyledir... E, ...Eğilmek... ...esaret zincirinden... ...ben bunu... E, ...biraz... ...kendimce Asım... ...Asım Bezirci'nin de yardımıyla... Türk, e, ...bugün Türkçesine uyarlayarak... ...söylüyorum... ...tabii şiir şiirliğinden çok şey kaybediyor... Eğilmek esaret zincirinden beterdir boynuma. Kendi gökyüzümde, kendi kanatlarımla kendim uçarım. Ee, Fikret'in söylediği gibisini okumaya çalışırsam. İnhina tavkı esaretten girendir boynuma. Kendi cevhim, kendi efkalimle kendim tayirim. Evet. Şimdi e, bu şiiri e, bir anarşizmin... Örneği olarak alır bunu ve bir anlık gecikmeyi ve anarşizmi bir küçük burjuva e, e, düşünce tarzı ve davranış biçimi olarak eleştirir. Nazım. Nazım. Hı hı. Ya şimdi bunu ben anlamakta zorluk çekiyorum. E, insanın bir an gelip de e, anarşist olmaması ya da bir an gelip de bütün entelektüel kapasitesini kullanıp e, bütün... E, parti tüzüklerini, programlarını aşaraktan e, anarşik, entelektüel anarşik başkaldırı içinde olmamasını anlamak e, anlamakta zorluk çıkıyorum. Yani buralarda böyle anlarda parti disiplininin sanki bir şairin önünü kesmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu bana biraz ters geliyor. Oysa Nazım bütün şiirlerinde bireyin özgürlüğünü savunur, bireyin daha bağımsız, daha özgür olmasını dilerdi. Hatta kendi yazdığı şiirinde üslup olarak da bunu dilerdi. Buna çok çarpıcı bir örnek, Ben Erçi kendini nasıl öldürdü de yazar şöyle... Örneğin e, müthiş bir şekilde e, bir yerde bir e, kafiye bulmakta zorluk çeker Nazım orada ya da zorluk çektiğini sezinletir bize Düşecekler peşine eşine ateşine mateşine durur tükürmüşüm kafiyenin içine yani anlayacağınız falan diye devam eder orada Şimdi burada müthiş bir e, baş kaldırı vardır şiire karşı sanata karşı ve çok e, şeydir görkemli bir başkaldırıdır. fakat bütün bunlara rağmen e, eleştirilir Fikret Nazım Hikmet tarafından bile Tabii ki Fikret nihilistir Tabii ki Fikret e, in, insanlığı kurtaracak hiçbir partinin e, olamayacağını hatta Olmaması gerektiği kanısındadır. Bu yanıyla da eleştirilebilir Fikret. Ama bugünün içinde yaşadığımız koşullar e, kimi haklı çıkarmıştır? Ben onu izleyicilerin e, değerlendirmesine bırakayım. Burada iki tavrı e, belki karşılaştırmak mümkün. Burada gene biz her zaman e, Freud'un yaptığı gibi Ünlü şair Göte'yi yardıma çağırabiliriz. Onun Faust şiirinden bir kuledeki adamla yerdeki adamın trajedisi. Evet. Ee, ama bunu tabii ben kendi başıma yapacak kapasitede olmadığım için Erwin Panofsky'nin fil dişi kulenin savunusu adlı bir yazısında o da e, Göte'nin 66 dizelik bu bölümünü anlatır. Fildiş, kuledeki adamla yerdeki adamın e, konumları ve trajedileri Kuledeki adam ki biz burada Aşiyan'daki kahini anımsayabiliriz Tevfik Fikret'i e, Kulenin sınırları içine sıkışmıştır Dışarı çıkamaz Uzak yukarıdadır Ama çok şeyi daha uzaklardan görebilir Yerdeki adam ise Yürüme özgürlüğü vardır. Kalabalıkların içindedir. Hareket eder. Çok kapasitelidir ama uzağı pek fazla göremeyebilir. Ama birbirlerinin ne yardım edebilirler. Birbirleriyle bakışabilirler. Evet bu da önemli bir yardım aslında evet, ikisi yani için ikisi bir, bütünlük bir, sağlıyorlar. Bir, bir, bir bütünlük sağlayabilirler. E şimdi meşrutiyete ve ittihat ve terakkiye değineceğiz biraz sonra Hı. ikinci parçamızı dinleyelim. Schubert'in keman ve piyano için re majör sonatının ikinci bölümü Andante'yi dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Seroldeber'le birlikte. Bu arada bir parantez açayım. Schubert'in e, keman ve piyano için sonatında Gidon Kramer çalıyordu kemanı unutarak e, anons etmeyi. Ayıp etmeyelim. Ben etmeyeyim yani. E, onu da hatırlatayım. Şimdi e, İttihat ve Terakki örgütüne bir davet alıyor Tevfik evet, Fikret. Fikret artık gerçekte e, kendi Entelektüel ilkelerini partilerin ilkelerinden daha önemsemesine karşıt karşın, karşın e, tırmanan despotizm ve ona e, bir şeyler yapmak gerektiği kanısının e, doğrultusunda İttaki Terakki Örgütü'nden e, bir davet alır lütfen aramıza siz de katılın diye Fikret gider yani gitmek mecburiyetindedir kendi vicdanıyla yaptığı hesaplaşmalar sonucunda partiye katıldığını söyler onlarla birlikte olacağını aslında bu konuşmalar tabi oldukça uzun ve çok öğretici konuşmalardır yani devrim olsa meşrutiyet devrimi olsa ne yapılacaktır çünkü etrafta namuslu adam kalmamıştır der Fikret olsaydı görebilirdik kalmamıştır bu Eldeki kalan insanlarla yapılacak bir devrimin de sonunun benzer şekilde olacağını daha 1908 devriminden önce söyler ki devrim sonrası günler onun bu söylediklerini doğrular doğrulayacaktır. Hem de çok kötü bir şekilde doğrulayacaktır. Buna rağmen Fikret gider ve İttak-ı girer. Sıra yemin törenine gelir ben yemin etmem der. Burada çok şaşırtıcı bir tavır alışta. Çünkü ileride göreceğim herhangi bir olumsuzluğa karşı kendimi bağlayıcı bir konuma sokmak istemem. Ben gerekirse partiyi de eleştirebilmeliyim der. Yemin etme. Onlar da kabul ederler. Fikret'in bu konudaki Aşırı duyarlılığını Ve kendisinden yalnız e, Parti için ve olası Meşrutiyet devrimi olmak üzeredir Artık bunu herkes söz dinlemektedir. Olası için bir e, e, Marş isterler Bu da 15 gün içinde Millet e, şarkısını ya, ya da millet marşını Yazar e, devrimden sonra da İstanbul'un her yerinde bu marş e, Çok sevilir çok beğenilir Ve çok söylenir olur Evet e Bundan sonra meşrutiyete yaklaştık. Evet. Artık. evet. E, ardından zaten izleyen günlerde meşrutiyet olmuştur, olur. 23-24 Temmuz günleri e, ve uzun süredir e, Aşyandan dışarı çıkmayan Fikret ilk defa 1 Ağustos'ta. Rıza Tevfik Bülükbaşı ve bir olasılık Selim Sırıyan'ın birlikte bir arabanın içinde İstanbul'a beyazlar giyinerekten bayramı kutlamak için beyazlar giyer. Yalnız bu beyaz takım elbise giymesinde bir başka rivayet de var. O sıralarda Tefikat'in evine hırsız girmiştir ve koyu renkli elbiselerin çoğunu çalmıştır. <gülüyor> <gülüyor> yani mecburiyetten mi yoksa? sevinçten mi beyaz takım elbiseler giydiğini e, bilemiyoruz en azından ben bilmiyorum Bu, evet. bulamadım ama e, anlamlı bir şekilde e, dışarı çıkar şehre iner kente iner hatta büyük kartal yuvasından çıktı evet, çok hoş bir denmiş, şey. değil evet dönmüş pek çok yerde konuşma teklifi konuşma yapması konuşması önerilir ama kitleler karşısında konuş ...işamayan insanlardandır Fikret, çok mahçuptur bu konuda ee, yapmaz. Yalnız orada arabanın içinde çok önemli bir karar alınır. Mutlaka bir yayın organı çıkarılması gerektiği günlük gazete çıkarılması. Bunun Fikret'ten e, e, gelmiş olması kuvvet de muhtemeldir. Tanin adlı gazete ya da başka birinin önerisini Fikret Canı Yürek'ten... E, onaylanmıştır Destekle. Desteklemiştir Çınlayan tınlayan ses getiren anlamına Tanin gazetesi Çıkmaya başlar e, Sanıyorum ilk çıkış tarihi de e, Ağustos'tur 1 Ağustos'ta e, Ve çok e, Satar e, Çok ses getirir Ve 10 yıllar boyu e, İstanbul'un belli başlı e, Gazetelerinden biri olur Hüseyin Cahit Başı çeker. çok çalış, içinde çalışanlardandır. E, Tevfik Fikret içinde çalışır. Yalnız gene çok ilginçtir. Evet. Çok öğreticidir. Tevfik Fikret e, bu süreç içinde yazı yazmadığı görülür. Her gün gelir mavi tulumlarla, işçi tulumlarıyla Hüseyin Cahit de aynıdır. E, mavi tulumlarla çalışır. Ama bir türlü yazı yazmaz. Matbaa işçisi gibi çalışır. aslında. Evet, emek işi, matbaa işçisi olarak çalışır. Ama bir türlü yazı yazmaz. E, Halit Siyah Uşaklıgil'in tanımlamasına göre ki çok güzel bir açıklama getirmiştir. Fikret böyle durumlarda yazı yazamaz zaten der. Bekliyordum yazamayacağını. Fikret bir e, e, devrimi, bir partiyi, bir hareketi destekler boyutta yazılar yazamaz. O ancak bombas eleştiriler yapabilen bir insandır. Karşı durup yazabilir. Karşı tavır alarak yazı yazabilirdi. Fikret beş ayın sonunda gazeteden gazetenin giderek İttihat iddia gitarakinin partinin ya da cemiyetin yayın organı olması biçimine yayın organı olarak çıkmaya başlamasını Görü, gösterir, görünce de. E, ayrı Kendisi şeyden, de bu yüzden Yazmadığını söylüyor değil kesinlikle mi? Kesinlikle bu yüzden Aslında. yazmadı. Başından beri yazmadığını söylüyor Yalnız burada e, Bir e, Karşılaştırma yaparlar Bunu ben e, izleyicilerin Gözünde Fikret'in konumunun biraz daha belir, kişiliğinin biraz daha belirginleşmesi için buraya hatırlatmak istiyorum. Bir gün gene e, mavi iş toplumlarıyla hepsi çalışırlarken gazetenin içinde o zamanın şairi azam, müthiş büyük süksesisi olan şairi Abdülhak Hamit Tarhan'ın e, gelip Fikret'i görmek istediği duyulur gazete yayın evinde. Eee Fikret şeyden mavi elbiseleri kirpas içinde elleri yüzleriyle diğer gelir kapıda durur. Abdülhakamit son derece bir İngiliz lordu derler. Yani tam bu söz anlatanların kullandıkları terimdir. Gözünde altın bir monok, elinde altın. ...başlı bir baston... ...rugan çizmeler... ...çok şık giysiler içinde falan gelir... ...Fikret'i görünce de... ...inanılması zor bir şekilde... ...yerlere kadar eğilir... ...bir temennah eder böyle... ...abartılı ve çok da işten... ...yani izleyenlerin biraz... ...sahtekarlık koktuğunu söyledikleri... ...bir temennah falan... ...Fikret yerinden hiç kımıldamaz... ...çevredekiler bu iki büyük şairin birbirlerine karşı tavırlarını hayretle izlemektedirler. Sonra e, <gülüyor> Abdülhakamet yerlere, bu yellere eğildikten sonra kalkar işte. Fikret de son derece masumane elini sıkar, biraz bir şeyler konuşurlar. Sonra tekrardan e, konuşma çok uzamaz tekrardan büyük bir eğilmeyle Abdullah Gamit Tarhan eee Fikret'e eee alasma aldıklar tekrar görüşmek üzere haber kararlaştırırlar ve çekip gider. Gittikten sonra Fikret de işinin başına döner ve oradakiler der ki işte işte iki insan, işte iki karakter, işte iki şair. Evet. Baya farklı iki karakterin evet, ilginç yani, bir karşılaşması Bu, bu Fikret'in e, özelliğidir Ve hiçbir zaman en yakın arkadaşları bile Hiçbir yerde ve hiçbir kimseye karşı Fikret'in eğilerek konuştuğu Görünmemiş. Ya da eğilerek e, selam verdiği Görünmemiştir Eğilmek esaret zincirinden beterdir boynuma Diyor evet. zaten kendisi de değil mi? <gülüyor> Schubert'in 3. bölümünü dinleyeyim Şimdi keman ve piyano için Re majör sonatın 3. bölümü Allegro Vivace 94.9 Açık Radyo'da dedik dedik Freud programındayız. Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Tanin gazetesinin çıkarılmasından başladık. Epey bir süre çalış, Aslında epey değil 5 ay kadar beş çalıştı. 5 ay kadar çalışıyor. Ve, tabii, Ve işçi olarak çalıştı. Olarak çalışıyor. Ve tabii 5 ayın sonunda Halit Ciha Uşaklıgil'in e, çok güzel öngörüsüyle e, tespit ettiği gibi bir süre sonra Tanin'den ayrılıyor. Ve tabii her zamanki tavrıyla kendisinin içeride birikmiş paralarından ki o sırada Tanin İstanbul'un en çok satan ve en çok kazanan bir gazetesidir. Bir kuruş para almaz. Ben yazı yazmadım der. Şey yapmadım der. Elini paraya dokunmaz. Geriye çekilir. Uşaklıgil de Ona zamanın kötülüklerine karşı köpürme fırsatı verilsin. Bir kötülüğe saldırmak, bir sakat karakter sahibini şamarlama işi gösterilsin. O zaman şiddetine saldırsına ölçü yetişmeyen ateşten bir dil olurdu diyor. Evet. Ve devam ediyor. Ama bir gazete yaz yazarı olarak soru işareti diyor. Evet. <gülüyor> Değil mi? Asla diyor. Evet. Soru işareti ve asla diyor. Bir... E Fikret'in e, Tanin'e olan eleştirisi iki boyuttadır. Birincisi Tanin İttaki Teraki'nin resmi e, yayını olmak üzeredir ve olmuştur. Ayrıca da içindeki yazıların içeriğini gören Fikret sürekli onları uyarmaktadır o zamanlardan ki bunu uyarmanın ne kadar önemli olduğunu ilerideki yıllarda göreceğiz. Orada Özellikle Hüseyin Cahit Yalçın çok ciddi bir biçimde etnik gruplara karşı son derece acite, son derece provoke edici... Ee, bir takım yazılar yazmaya başlayacaktır Hüseyin Cahit Yalçın yazmaktadır ve fikretler ki bu işin sonu sizin sonunda sizin elleriniz kana bulanacaktır ve çok kötü olacaktır bunun sonu ki bu öngörüsü birkaç yıl sonra gerçekten çıkacaktır ve Hüseyin Cahit Yalçın yazık ki Yalçın adına yazık ki e, İttaki Tarakki'nin e, merkezi umumiyesinin genel merkezinin bir tür ula bir tür elçisi olarak Alman devleti ile İstanbul arasında gidip gelen bir elçi olacaktır ve ileride yapılması yapılacak olan soykırımların kararını Kaiser'den Almanlardan alıp yani Almanlar desteklemiştir bu soykırımları bildiğimiz gibi artık Alman devletinin de çok açıkça yazdığı gibi yüzlerce belge var herkesin elinde var Sade tarihçilerin değil psikiyatrların da ellerinde bir yer. Evet. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın belgeleri var. Herkes de gidip o, bu belgeleri okuyup, e, araştırıp e, hatta fotokopi çekebilir. Oralarda gördüğümüz gibi e, Almanya ile e, Telatpaşa arasında bir tür elçi konumuna gelecektir. Ve Tanin burada Ee, bu görevi üstlenecektir yayın organı olarak. Ayrıca da gene 1912 yılında Halde Edip Adıvar'ın yeni Turan romanı ki e, gene bu soykırıma katılanların e, iç ceplerinde, e, göğüslerinde gezdirdikleri son derece provokatif bir e, şeydir romandır. Belki o günkü koşullarda içinde bulunan insanların ...yapması gereken bir şeydir. Çeşitli açılardan bunu görmemiz gerekir. Yani bir Halde Edip adı var... ...onu yaparken... ...doğru yaptığı inancıyla yapmıştır. Mutlaka. Mutlaka yani ben bunun aksini düşünemem ama... ...sonunda pişman... ...olmuştur da Halide Edip buna. Çünkü ilerideki yıllarda... ...bu soykırımın... ...sonuçlarını gördüğü zaman... ...Halde Edip... ...gidip... Cemal Paşa'nın yanında Suriye'de çöllerde annesiz babasız kalmış e, Ermeni, e, Süryani çocuklarına e, hemşirelik yapmıştır, öğretmenlik yapmıştır meccanen gönüllü olarak giderek orada bir tür vicdan azabını Temizleme, dindirmek evet. için o çok şeydir e, üzerinde durulması gereken kanımca bir şeydir Halide Edib'in yaşadığı bu büyük ikilen büyük acı yani o, o iki, ikili bir durumdur Ama Fikret'in öngörüsü uyarması doğru baştan çıkmıştır. son derece doğru, keşke doğru çıkmasaydı dedirtecek evet. ölçüde doğru çıkmıştır. Ama bu arada Fikret'in hayatında yaşamının belki en mutlu bir dönemi başlar. Gene burada bir parantez açıp başka bir şey söyleyebilirim. Fikret'e bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı teklifi getirildiği söylenir. Fikret bunu kabul etmez. Fikret'e e, o zamanki adıyla Darülfün'ün de İstanbul Üniversitesi'nde bir eğitim şurası da çalışması teklif edilir. Fikret bir iki kere oraya gider. Diğer katılımcıları görüp bu namussuz adamlarla birlikte bir toplantıda bulunulmaz der. Ki o adamların hepsini şu anda isim isim saymaya... yani gerek yok belki ama gerçekten de yaşamlarının sonlarında son derece namussuz olduklarını göstermişlerdir. Neredeyse kanıtlamışlardır. Yine haklı Fikret gene haklı çıktı. çıkmıştır. O dönemin meclis başkanı Ahmet Rıza Bey Fikret'in dostudur. Biraz uzaktan da olsa o, o da çok namuslu bir insandır. O da ona da hiç kimse onun namusuna da kimse bir şey söyleyemez. Özel rica ile... Paris'te elçilikte eğitim ateşeliğinde ya da herhangi bir yerde bir süre kalıp dinlenmesi hastalığına e, e, baktırması rica edilir. Ben İstanbul'u terk edemem. Terk edersem bir daha geri dönemem. Ben buradan ayrılamam diye Fikret bunu da rica evet, şey yapmıştır. Devletin parasıyla gitmeyi e, kabul etmemiştir. Bunların hepsini elinin tersiyle itmiştir. Yalnız bütün bunlara karşılık. Kendisine önerilen Saray Lisesi Müdürlüğü'nü canı yürekten e, kabul, kabul etmiştir. Ve yaşamının en mutlu 18 ayını bu görevde e, sürdürmüştür. 1909'da başlamış e, lisenin müdürlüğünü ve orada da önemli değişiklikler yapıyor. E, i̇lk kez okul hekimliği kurumunu e, kurmuş öyle değil mi? <Gülüyor> Ya buradakiler bir e, Fik Fikret'in 18 aylık müdürlüğü tam bir efsane. Galatasaray Lisesi'nin tarihin bakımından da efsane. Fikret'in yaşam bakımından da efsane. Fikret yine mavi işçi tulumlarıyla okulun Okul o zaman yanmış ve çocukların büyük bir kısmı e, Beylerbeyi'nde Beyler. Bey eğitim görmektedir. E, Fikret yer döşemelerinin çivilerini çakmasından yerleri süpürmesine ve gerekirse de orada ders vermesine kadar bütün işleri üstlenmektedir. Evden okula taşınmıştır, gece gündüz okulda kalmaktadır. Ve Türkiye, Osmanlı Türkiye tarihinde ilk defa okul hekimliği şey, e, kurmuştur ve iki hekim de e, birlikte Fikret'ten birlikte çalışan iki hekim Türkiye e, entelektüel aydın dünyasının çok yakından tanıdığı hekimlerdir bunlardan bir tanesi Adnan adı var diğeri de Masar Osman'dır düşünün ve Masar Osman anılarında kereler sayfalar boyu Fikret'i anlatır eee Ve şu bir yerinde der 800-100 öğrencinin Türkiye'de ilk defa bir okula giren öğrencilerin A'dan Z'ye beden yapılarından göz e, muayenelerine ruhsal e, sağlık durumlarına ve aile e, durumlarına kadar hepsini dosyalamıştıklar fikretin isteği çeşitli dosya 800 oluşturulmuş. Oluş, oluşturulmuş ve bunlar her gün tekrarlanan yeni katkılarla geliştirilen dosyalar fikret ayrıldıktan sonra gelen yeni müdür bütün dosyaları böyle lüzumsuz şeylerle uğraşacak vaktimiz yok deyip sobaya atıp yaktırmıştır masar osman'ın söylemesine göre e gene bu ara masar osmanla bir karşılaşmasında Fikret e, der ki e, doktor siz e, işte e, hep e, ruh hastalıklarından ilgileniyorsunuz benim de sağlığım ruh sağlığımın pek iyi olmadığı söylenebilir yani sizin burada e, beni bana, nereye konumlarsınız ba, bana nereye konumlarsınız bana diyeceğiniz herhangi bir şey var mı? koyduğunuz bir Teşhis var mı dedikleri zaman Masar Osman gayet şey var efendim der. Çok <gülüyor> da güzel bir tanık oluyor evet, değil mi? İffeti maraziye der. Ee, biraz e, açmaya çalışırsak hastalık boyutuna varan erdemlilik. Ama der size de böyle bir hastalık yakışırdı. <gülüyor> İyi gidiyordu. <diye. gülüyor> size de bu uygundu şerdi. İffetim maraziye güzel bir tanım. Evet değil yani iftetim evet çok iftetim maraziye gerçekten de. Ee, Tevfik Fikret böyle bir e, tanıyan e, Masar Osman tarafından tanımlanır. <gülüyor> evet. Ee, Tevfik Fikret'i e, haftaya devam ettireceğiz gibi görünüyor. Evet. E, Bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın. Haftaya o... görüşmek üzere. Hoşçakalın. Didik Didik Didik Freud Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. Açık Radyo program destekçisi olun.